Merhabalar. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yamur Yıldırım. Sevgili Barış Demirel ile birlikteyiz Teknik Masa'da. Bugün stüdyoda Almanya'dan buraya geldiği kısa vaktinde yakalayabildiğim ve çok beni gelişiyle sevindiren sevgili konuğum Yaşar Adanalı. Bizimle birlikte tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz sizin 3 seneden uzun süreden beri devam etmekte olan ve ilk kitabı Columbia, GESEP ve aynı zamanda Stüdyox işbirliğinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan Taze Kitap, Gece Kondu Sohbetleri, Arşiv, Bellek, İmge, Mekan, Mimar. Mari, hikayesini dinlemek için de sabırsızlanıyordum. Nitekim sonrasında gelecek olan büyük bir kitabında da habercisiymiş bu. Ve bu çalışma, bu arşiv çalışması nasıl başladı dinlemek için sabırsızlanıyorum. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için. Rica ederim. Evet, Gece Kondu gazetesi Türkiye'nin en formel kentleşme haberlerini arşivlemek isimli araştırma projesi kapsamında çıkmış bu ilk kitap ve 1932'den ki Gece Kondu henüz gündemde ve haberlerde bile yeterince değilkenden bugüne kadarki arşivleri taradığınız bir kitap. Aynı zamanda da bunun ilk kitabı olan elimdeki Gece Kondu sohbetleri kitabında da çeşitli söyleşiler yer alıyor. Aynı zamanda da meseleye bu gelecek olan büyük araştırma arşivi diyeyim, bir ilk söz niteliğinde diyebiliriz diye düşünüyorum. Çeşitli söyleşiler yer alıyor burada. Sizin de editörlüğünü yapmış olduğunuz ve hem gecekondu mücadelesinin mahalle birliklerinin içinden kimi sözler var. Kim kimi sözlerde Fransa'dan gelip burada ...mimari araştırmalarını yapanlarla ilgili... ...aralarında yine burada konuk ettiğimiz Serkan Taycan gibi isimler de var... ...söyleşiler arasında gibi... ...o zaman ben sözü size bırakayım... ...neler var bu kitapta, nasıl başladı... ...neden bugün gece kondu üzerine böyle bir arşiv çalışmasına başladınız? Ee, aslında 2015 yılında bu araştırmaya beni motive eden... ...çarpıcı bir... ...bir fotoğraf var... ...bir fotoğraf karesi... ...bu diğer kitapta onunla giriyoruz... ...1950'lerde... ...İstanbul'da... ...bir yıkım yaşamış Gecekondu Mahallesi... ...bu mahalleli halk... ...vali, vilayet önünde... ...yıkılan evlerinin... ...hesabını sormak... işte ...devletten haklarını talep etmek için... ...toplu halde gitmişler... ...bunun haberi... ...bir küpür var bi şekilde bu karşıma çıkıyor... Ee, ...kendi araştırmam kapsamında. Ee, gene o yıl... E, ...Mahalleler Birliği'ne üye... işte Gazi Osman Paşa'nın... ...riskli alan ilan edilen... E, ...birçoğu Gecekondu Mahallesi... ...onların temsilcileri... E, ...Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın... ...İstanbul'daki İl Müdürlüğü önünde... E, ...bir... E, ...gene hak talebinde bulunmaya... ...bu riskli alan kararına karşı... ...toplu olarak gidiyorlar. Bu iki fotoğraf... Böyle sanki bir siyah beyaz diye renkli olmasının dışında çok benzer fotoğraflar. Hem yurttaşın, halkın devletle kurduğu ilişkiyi açısından hem informal yoldan gelişmiş olan o kentin gece konuda alanlarının yukarıdan algısı bakımından, yani yukarıdan dediğim için de ...kamu aktörleri de var, yukarıdan dediğin içinde meslek insanları da var, üniversiteler de var... ...işte genel olarak literatürün kendisi... E, ...ve oradaki insanların beden dilleri, e, bekleyişi... ...yani burada kendini tekrar eden e, 70 yıldır böyle bir süre gelen bir hikaye var. E, bugün bunun hala dolayısıyla konuşulması, e, araştırılması, söylenmeyeni ya da yazılmayanı aramak... E, değerli olduğunu e, bana hissettiren bir fotoğraftı. E, 2015'te işte zaten enformel alanlarda hem Türkiye'de ve Türkiye dışında da e, çalışma alanlarımdan biri. E, bunu düşünürken evet gazeteler aslında gazete küpürleri, gazete arkeolojisi, arşive inmek, gazetelerde haberlerde gece kondunun izlerini sürmenin işte bu fotoğraf ve bunun gibi fotoğraflar ve hikayeler, anekdotlar yüzünden değerli e, olacağını e, bir yandan da tabi e, arşiv keyifli bir şey. Yani bu tarz haberler bir araştırmacı için e, içine girdiğinizde kolay kolay çıkamadığınız şeyler. İşte bir haber sizi başka bir habere bir isim sizi başka bir isme e, bir tarih sizi daha geri tarihlere yönlendirebiliyor. E, i̇şte bunun sonucunda biriken bir arşiv küpürler ve farklı üretimler haline geldi. Evet bu 80 yıla yaklaşan gece kondu tarihini bir arşivde bir araya getirdiğiniz bir çalışma olarak önümüzdeki aylarda yayınlanacak diye tekrar edelim. Elimde şu anda tutmakta olduğum gece konu sohbetleri de bir nevi ilk söz giriş niteliğinde diyelim. İçinde de gece konulu meselesiyle ilgili fotoğraftan, mimariye, etnografiye çok çeşitli insanlarla yapılmış sö söyleşilerle gelecek olan büyük kitaba, büyük arşiv çalışmasına aslında bir ilk söz olarak da basılmış. Kolombiya Gesap'ten çıkan bu kitap. Kimlerle söyleşiler var bir tekrar edelim. Jean-François Perouz. ...Tahire Erman, Serkan Taycan, Ayşegül Cankat ve Velahattin Kılıç'la yapmış olduğunuz söyleşiler var. Aynı zamanda Sinan Loci'nin de söyleşilere katkısı bulunmakta diyelim. Evet bir yandan da bu 80 yıllık arşivlediğiniz gazete kupürlerinden oluşan bu kitap da gelecek aylarda yayınlanacak demiştik. Orada neler olacak? Gece <Gülüyor> konduya dair her tür haberin değerlenmiş olduğu dev bir katalog olarak mı? Evet kitap. yani şimdi aslında şöyle bir e, bu kitabın elimizdeki bu kitabın gece kondu sohbetlerinin içeriğine de biraz girelim. İkisi arasındaki bağlantı çünkü önemli. E, burada Jean-François Perouz yani sosyal coğrafyacı yıllarca İFEA'nın e, burada müdürlüğünü yapan İstanbul'un çeperlerini ve işte gece kondu tarihini ve gece kondular üzerine e, çok e, engin bilgisi olan bir araştırmacı. Ee, bir şekilde ben bu projeyle ilgilenince kendisinin de çok yoğun bir arşivi olduğunu öğrendim. Ee, şimdi geriye dönüp baktığımda iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum. Çünkü <gülüyor> işte projenin bitmez bir proje haline gelmesine de bir yandan sebep oldu. Jean-François Perus e, 90'ların başından bugüne kadar her gün e, farklı kaynaklarda gece konuları üzerine çıkmış haberleri e, küpürlerini kesmiş. Bunları işte üzerlerine notlar alarak ...arşivlemiş... Ee, ...o yüzden ona da bir ayrıca teşekkür etmek istiyorum... ...bana arşivini... ...açtığı için, bir yıl boyunca emanet ettiği için... ...biraz onunla Jean-François Peruzla ...yani bu haberlerden biz ne... ...anlıyoruz, bu haberler bize ne anlatıyor... Bu, ...bunun arşivini tutmak... ...bu haberleri biriktirmek neden... E, ...değerli... ...bunları konuştuk... ...bugünden neden değerli, bunları konuştuk... ...o yüzden de onun açılıyor... E, ...bu kitap... Ee, sonra Tahir Erman'ın e, sitede Gece Kondu manzaraları diye e, bir söyleşi yaptık. Burada da aslında e, onun Mış gibi site, Hı. çok değerli kitabı evet. Ankara'daki Gece dan toplu konut idaresi. TOKİ'nin e, projesine bir dönüşümü sahada çalışıp peki dönüştükten sonra Gece Kondu'daki halkın ve onların o mekansal pratikleri bu çok... Rijit e, kentsel yapıda e, çok katlı yaşam alanında nasıl o doku uyuşması nasıl oluyor ya da olmuyor mu Bunu yerinde gidip gördüğü çok önemli bir çalışma ve bunu da tam olarak benim küpürde işte e, üzerine çalışırken bu haber arşivlerini bir araya getirirken 60'ların sonundan bir haber işte İstanbul'da gene bir dönüşüm projesi e, ve gece konuda yaşayan insanlar toplu konutlara alınmışlar ve bu konutların önünde ...ama barakalar tekrardan yapılmış... ...ve bunu eleştiren... E, gene yukarıdan, yine dışarıdan... ...bir e, işte modern... E, ...kente, modern mimariye... ...işte bu yakışıyor mu... ...diliyle bir küpür var... ...yine onun üzerinden başladığımız... Ee, gene çok e, bence e, duyurucu bir e, söyleşi var. Ee, evet. Kitabın ikincisi. Çok İkinci... da bilgilendirici bir söyleşi bu. Bir yandan da sürekli medyada gördüğümüz işte bu sonradan yapılan TOKI'nin de genelde ortaklarından olduğu sitelere yerleştirilen gecekondu sakinlerinin başka türlü Pratiklerini oraya taşımasından dolayı oraya adapte olamama, site sakini olamama, şehirli olamama gibi böyle o medyaya da yansıyan haberleri çok da güzel bu söyleşide konuşmuşsunuz. Gerçekten çok da bilgilendirici, aydınlatıcı olmuş. Bir yandan nasıl son dönemde gece kondu... ...bölgelerinin bir rant alanı haline gelmesi üzerinden de tartışma devam ediyor. Çok çok keyifli olmuş bu söyleşide. Ee, Serkan'la Serkan'ın Serkan Taycan fotoğraf sanatçısı... ...şimdi onun 2011'de e, bir fotoğraf serisi vardı. Bu gene çeperlerdi. İşte sonrasında o iki deniz arası yürüyüşlerinin öncesinde aslında çeperleri fotoğrafladığı. Orada çok benim etkileyici bulduğum kendi çalışma alanımın da e, içinde yer alan... Eski halkalı çöplüğünün sonrasındaki o Bosphorus City yani güvenlikli sitenin balkonunda yer alan jacuzziler ve işte onun manzarası arkasında bir gece kondu mahallesi. Yani o yan yana e, eşitsizliklerin bu kadar hani yakın bulunup aslında belki de işte o komşuluk ilişkisinin kurulama halinin e, Tuka Vieira'nın o meşhur e, Sao Paulo gece konuları, para ise polisin... ...yine e, balkonunda... ...jaküzler olan... E, güvenlikli siteyle okurduğu... E, ...tezat ilişkiyi... E, ...tartışık konuştuğumuz... E, ...bir söyleşi var. Çünkü o... ...Tuka Biyeran'ın fotoğrafı... ...değerli. O da birçok haberin... E, ...görseli. E, bizim kendi arşivimizde de... ...olması lazım. Bir anda şey yapamadım ama... ...yani yurt dışında... ...enformallik... ...işte gece konuda alanları, tırnak içinde gece konuda... ...tabii yurt dışı bağlamındaki enformalliğe gece konuda adlandırmasının... ...doğru olmadığını iddia ediyorum ben. Ama oradaki enformalliğin birinci imgesi haline gelmiş... ...ve haberlere yansımış... ...ve fotoğrafçısının isminin aslında silindiği artık... ...onun önüne geçen bir fotoğraf var. Fotoğraf üzerinden Serkan Taycan'la konuşuyoruz. Ayşegül Cankat Mimar, onunla da gece kondu ya, acaba... Bugün vernaküler mimari örneği olarak düşünebilir miyiz? E, mimar bir gecekondu gözlemcisi haline gelse, gecekondunun ve işte gecekondu mahallesinin mekansal kaliteleri nedir? E, bugünkü kentsel dönüşüm süreçleri, yeni üretilen yaşam alanları vesaire gecekondan ne öğrenebilir? Oradaki toplumsallıktan ne öğrenebilir? Ve bunu da e, anlama çabasıyla yani mesleki olarak e, bir anlama çabası içine girdiğimizde... Gece Konudu bize neler anlatıyor? Buna dair bir uzun bir söyleşi var. Ee, ve Çok önemli bulduğum bir e, e, konu. E, ve bugün bir İstanbul'da aslında çok e, hak e, arayan Gece mahallelerinden birinin... ...Mahalle Derneği Başkanı Velahattin Kılıç'la aynı zamanda e, çok şiirsel dili olan bir e, biri. E, onunla... 1950'ler Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde yer alan fotoğrafların, Gecekondu fotoğraflarını böyle bir bugünden yorumlasa nasıl yorumlar diye küçük şiirlerden oluşan böyle bir katkıyla, yani son sözü aslında biraz daha Gecekondu mücadelesini veren özneyi bıraktığımız bir şey var. Böyle bir kısa söyleşi kitabı. Ve bütün bu söyleşiler boyunca da, her bir söyleşi içinde geçen konuların arşiv kitabındaki hangi habere denk geldiğini... E, ...benim eklemelerim var. İşte kitabın yanında küçük küçük tarihler görüyorsunuz. 1969-06-17. Aslında o bir tane küpüre denk geliyor ana kitaptaki. Yani bu söyleşileri e, okuyucuyu küpürlerle birlikte okumasını teşvik ediyoruz. E, o aradaki bağ da o açıdan e, önemli... ...şey bu, yani hani bunu da iki ayrı kitap değil de aslında tek bir kitabın bir parçası olsun diye yola çıkmıştık. Ama sonrasında bu sohbetle, yani arşivin ayrılması gerektiğine... ...o arşivin kendi başına okunur, kendi başına düşünülür, kendi başına yorumlanır. Hatta biraz anıtsal niteliğe gelmesi gerektiği hissi baskın geldi. Bu da biraz gece Gecekondu'nun, acaba kentsel mirasımız olarak ele alabilir miyiz? Yani kentleşme tarihimizin bu kadar önemli bir e, gerçekliğini, e, bugünkü kentsel miras, yani çoklu kentsel miras tartışmaları içinde ele almak mümkün mü? E, Bunu mümkünse eğer ya da işte bunun mümkün yollarından biri bu gazeteler bize bu, bu bağlamda ne söylüyor? E, genel motivasyonumuz da bu. Evet, buradaki bunun içindeki enfes fotoğraflar da gelecek olan kitaba en azından bir selam gönderiyor ve heyecanlı beklememizi sağlıyor diyeyim. Özellikle bu Velattin Kılıç'ın foto röportaj denemesinde Holau evet. ve Herk diye iki araştırmacının 1950'ler sonunda çekmiş olduğu inanılmaz fotoğraflar var. Ben çok şaşırdım onlara. Ya bunu durmak lazım aslında çünkü şöyle yani bunlara şaşırıyor olmamız biraz benim bunu, okumam şu haber küpürlerinde çünkü bu isimler yani bu bahsi geçen isimler de yer alıyor ve e, uzman yani yurt dışından gelen meslek insanı yurt dışından gelen uzmanın haberleştirilmesi mesela bu gece kondu haber e, arşivinde ya da işte yazınında bir yer tutuyor. Yani gece kondu haberlerinin bir kısmı bununla alakalı çünkü e, bu meseleyi. Türkiye'deki işte siyaset yapıcılar ya da işte meslek insanları fazlasıyla e, ısınmak ve alışıp işte çözüm üreteceği e, zamana kadar çok bocalanıyor bir şokla karşılaşılıyor. işte aslında e, yeni Cumhuriyetin erken dönem cumhuriyetin o modernizm e, beklentisi e, umudu e, iyimserliğinin bir anda sarsıldığı ...kontrol edilemez, kendiliğinden gelişen e, ve kentsel gerçekliği tamamen ters yüz eden bir e, bir büyüme yaşanıyor gece ile Ve bunu izleyip işte bu haberleri takip edip ama bunun önüne geçebilecek olan söz, bilgi, çözüm üretilemiyor. Yurt dışından getirilen işte bu meslek insanları, şehir plancıları, mimarlar aslında biraz kurtarıcı... ...Mesihalar olarak görülüyor... ...ve hani gelsin bize bunu... ...bu sorunu çözsün birileri deniyor... ...şimdi bu gelen insanların bir kısmı... ...başka isimler de var bu haberlerde... ...işte Hart var, Zeytinburnu çalışan... Ee, ...işte başka şehirlerin... ...gecekondularını çalışan... ...yabancı uzmanlar var... ...Amerikalı, Alman, e, İngiliz vesaire... Ee, ...biraz... ...hani bardağın... ...sadece boş tarafı değil de dolu tarafını da... ...gecekondu alanlarında görüyorlar... ...yani burada aslında... a yani bugün açgül Can Katın işte o tartıştığı mimari kaliteleri onun sağladığı toplumsallığın aslında gecekonducunun kenti tutunması, işte kendini yeniden üretirken yeni imkanları açması vesaire tüm bunları bu bağlamlarıyla görebiliyor bu dışarıdan gelen araştırmacıların birçoğu. Dolayısıyla hem yazdıkları raporlara, işte yazdıkları yazılara ya da çektikleri fotoğraflara bu ee, önyargısızlık diyelim ona yansıyor. Hmm. Tabii hepsi için bunu diyemeyiz. Yani çok daha böyle yukarıdan bakan kurtarıcı, mimar ve dışarıdan gelen uzmanlar da var tabii. Ama hani genel olarak böyle bir e, şeyden bahsedilebilir. Yani yurt dışından gelen uzmanın e, Türkiye'deki gece okundulaşmaya buradaki uzmanlık alanından daha içeriden bakabiliyor olması enteresan bir durum. Ve Bunun haberleri de işte orijinal görüşleri yani işte bu Amerikalı'nın, Alman'ın gece kondular üzerine orijinal görüşleri, işte hala bu görüşlerin alıcısı var mı gibi böyle eleştiren, önce şaşıran sonra eleştiren, kabul etmeyen e, şekilde haberleştiriliyor. İlginç, bununla birlikte de ben buradan arşivle ilgili görüşlerinize de aslında yer vermek isterim programın sonuna doğru. 1932'den 2017'ye kadar aslında epey geniş bir vakti tarıyorsunuz. Çok çeşitli kaynaklardan ve çok çeşitli kurumlar üzerinden bir tarama yapıyorsunuz. Gelecek olan Gecekondu Arşivi, Türkiye'nin Enformel Kentleşmesini Arşivlemek isimli projenin kitabında orada nasıl bir zaman değişiminde, haber dilinde bir değişim görüyorsunuz? Ona da bir değinmek istiyorum. Yani aslında şöyle yani Gecekondu'ların gazetelerde haber olmaya başlaması kırkların sonu. Yani aslında Gecekondu'ların da kentlerde bir e, ayrı dili, ayırt edilen görmezden gelinemeyen bir fenomen haline gelmesi de kırkların sonuna denk geliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yoğun kırdan kente göç. işte İstanbul Ankara başta olmak üzere e, gece kondunun artık gazetelerin de objektifinden işte köşelerinden kaçamayacak hale gelmesi ve dolayısıyla siyasetçinin de bu konuda söz söylemek zorunda kalması. Ankara'da Mecliste gece kondu üzerine e, peki ne olacak bu mesele tartışmalarının başlaması da işte kırkların sonunda denk geliyor. Ama bunun öncesinde yani o yoğun kentleşmenin başlamadan önce peki bu kentlerde konut meselesi ne durumdaydı? E, yoksulun barınma sorunu otuzlarda yani bu gece kondu meselesinin gece kondunun e, çözüm olarak ortaya çıkmasından önce nasıl haberleştiriliyordu? Buna da bakmak gerektiği için biraz aslında hikayeyi 1930'lara yani daha kentlerin o büyük pat, nüfus patlamasını yaşamadığı dönemden aldık. E, o zaman tabii bu biraz tartışmada ana eksen mesken buhranı. Yani işte kentlerde yeterince kentleşme yok. Yani kentsel büyüme yok. Konutlar yapıstoğu sıkıntılı İstanbul gibi yerlerde yeni konut üretimi ihtiyacı zaten karşılamıyor. Kiralar yüksek. Dar gelirlinin, yoksulun bir mesken buhranı var. Mesken krizi var. O zamanki anahtar kelime mesken buhranı. 48'lerde gece kondu başladığında bu sorun böyle bir öncelikle bir böyle kabul etmeme. Olamaz böyle bir şey. Bunların engellenmesi, yıkılması lazım tabii ki haberlere yansıyor. Bir taraftan da o ilk dönemde tabii bir e, hak eden yoksul söylemi var. Yani işte... Ama bunlar da yoksul işte bir şekilde başını soktuğu bir e, şey ihtiyacı var. İşte e, konuta, yuvaya ihtiyaçları var. Ne yapabiliriz? Gene o dönemdeki haberlerde işte kentli soylunun hem e, Türkiye'den hem de yurt dışından işte kentli soyluların yardımsever örgütlerinin, hayırsever örgütlerinin işte Gecekondu mahallelerine bir şeyler götürmesi... İşte ...oyuncak dağıtması çocuklara, sağlık taraması yapması gibi haberler var. Mesela bunları da bugünden aslında... ...mesela bizim e, Türkiye'deki belli Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları'nın... ...Afrika'daki yardım faaliyetlerinin... <gülüyor> hani ...50-60-70 yıl önce e, benzerlerini aslında e, haberlerde görüyoruz. E, işte burada e, 60'lar, 70'ler artık Gecekondu'nun... ...kaçınılmaz hale gelmesi... ...tabii 60 sonrası dönem orada önemli... ...çünkü 60'da... ...60'ların ortasında ilk Gece Kondu... ...Gece Kondu ismiyle kanun yapılıyor... ...Gece Kondu kanunu... ...775 sayıldığı... ...birinci kalkınma planı... ...yani kalkınma planlarıyla... ...ekonomi işliyor... ...ve o kalkınma planlarında aslında Gece Kondu... Ee, ...biraz artık... ...göz ardı edilemez... Ve politikalarla, hak ettiği politikalarla ilgilenilmesi gereken bir konu olarak e, ortaya konuyor. E, i̇şte bunların uzun 60'larda tartışması dönüyor gazetelerde. Yani Gecekondu'nun sadece yıkılacak, yok edilecek bir mesele değil. Aslında tanımamız gereken. E, iyileştirilebilecek olanların iyileştirilmesi. E, işte taşınabilecek olanların riskten dolayı bulunduğu yerle taşınması gibi yık ya da... ...yıkmama ikileminin ötesinde bir daha... ...nüanslı gecek konu diye bakan... ...politikaların 60'larda geldiğini... ...bunda gazetelerde ciddi bir tartışmalara... sebep olduğunu... E, ...özellikle işte mimarların... ...o zaman bu tartışmaların bir kısmını... ...geriden takip etmesi ya da bunu kabul edememelerini... Hı? ...yine karşılaşıyoruz... ...yani siyaset alanı tabii orada biraz daha... E, ...ilerden adımlar atabiliyor... Yetmişlerde işte sol sağ olaylarının böyle ülkedeki siyasi yarılmanın gece kondu üzerinden haberleri taşındığını görüyoruz. İşte devrimcilerin gece konduları kurtarmak için işte oralarda örgütlenme çabalarıyla işte yıkım karşıtı mücadelenin bir devrimci mücadele halinde ele alan... Ve medyadaki o yarılmanın da aslında çok net okunduğu bir döneme denk geliyor. Ama bu sonra hızlı bir şekilde 80 sonrası dönüşüyor. İşte 80 sonrası o neoliberal döneme hızlı geçiş, gece kondu alanlarını ve genel olarak aslında tırnak içinde kaçak olarak adledilen, yapılaşmayı tanıyan o bir dizi kanunun haberlere çok yoğun yansıması ve kaçak söyleminin, kaçak ...yapı söyleminin kaçak kent söylemine... ...dönüştüğü bir döneme... ...geliyoruz. 80'lerle... ...birlikte kaçak kentleşme... Ee, ...işte tüm kentin... ...kaçak haline gelmesi gibi... Ee, Tabii 80'ler... ...ikini daldığı göç ve İstanbul gibi... Bir ...kentlerin bir daha büyümesine denk geliyor... ...haberlerde de işte 90'larla... ...birlikte bir... baroşlaşma işte Baroş ...gece kondunun yanında... baroşun kullanılmaya başlanması... ...tamamen 90 dönemine... haberlerde denk geliyor... Ee, ...bir keskin ayrım... ...işte bu sanayi ve gece ...birlikte kullanılması... ...80 öncesinde gece kondu eşittir sanayileşme... ...gece kondu eşittir endüstrileşme... ...yani işçi sınıfının... ...konut ihtiyacını... ...gece kondu vasıtasıyla... ...çözmesini... ...haberleştiren böyle bir şey var... ...bir dizi haber var... ...80 sonrasında o sanayileşme vurgusu bitiyor... Ee, Başka bir şey biliyor. 2000'lerle birlikte de işte 99'da deprem önemli bir kırılma noktası ve 2000'lerde işte son neredeyse 20 yıldır da gece kondu ve kentsel dönüşüm ilişkisi gece kondu ve işte gece konduğunun aslında suçlaştırılması gene yıkım gündeminin ortaya çıkması hakim gece kondu haberi haline geliyor diyelim. Evet yani bu dönemsel okumalar yapmak gerekiyor aslında ama bir taraftan da işte bu her dönemde kendini tekrar eden haber dili, tabi o haber dili zaten toplumsal olarak o meselenin nasıl ele alındığının yansıması bir tarafta. Bunun en belki böyle kristalleştiği hal, karikatürize hale geldiği Hali o haber dilinin kendisi yani 1940'lardan günümüzde 70 yıldır 80 yıldır tekrar eden bir dille var işte ilk başta anlattığım o karşılaştırdığım o fotoğrafta kendini gösterdiği gibi evet güzel merakla bekliyoruz o zaman böyle bir hızlı ve gelecek olan kitaba da selam gönderdiğimizde bir konuşma oldu gece kondu tarihinin 80 yılına yakın arşivlerini aslında bir araya topladığınız bir nevi ...dev bir katalog olarak yayınlanacak olan ve... Bir girizgah kitabı diyebileceğimiz Gece Kondu Sohbetleri Arşiv Bellek imge Mekan mimari Bugün konuştuğumuz sevgili konuğum Yaşar Adanalı ile birlikte programın sonuna geliyoruz. Fakat Hakkı Bulut'tan Gece Kondu parçasına söz vermeden de kapatmak istemedik. O yüzden sözü Hakkı Bulut'a bırakalım. Çok teşekkürler. Kitap yayınlandıktan sonra belki konuşmaya devam ederiz. Zira çok zengin tartışılabilecek bir kaynak geliyor gibi görünüyor. Şimdiden de emeğinize sağlık hepinize. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.